Öğüt veren öğütte bulunsun. Bağışta bulunan bunu cömerçe yapsın. Yöneten gayretle yönetsin. Merhamet eden bunu güler yüzle yapsın. Sevginiz iki yüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın. Bunun için her türlü pisliği ve her tarafa yayılmış olan kötülüğü üstünüzden sıyırıp atarak, içinize ekilmiş, canlarınızı kurtaracak güçte olan sözü alçak gönüllülükle kabul edin. Kötülüğe kötülükle, sövgüye sövgüyle değil, tersine kutluluk dileyerek karşılık verin. Çünkü kutlu kılınmayı miras almak için çağrıldınız. Seven kişi komşusuna kötülük etmez. Bu nedenle sevmek, kutsal yasayı, Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Bunun için eski mayayla, kin ve kötülük mayasıyla değil,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 Çünkü Allah'ın sizin için istediği budur. Her şeyi sınayın, iyi olana sımsıkı tutunun. Her çeşit kötülükten kaçının. Diriliş olup bitti diyerek gerçek yoldan saptılar. Şimdi de bazılarının imanını altüst ediyorlar. Ne var ki Allah'ın attığı sağlam temel, Rab kendine ait olanları bilir. Ve Rabbin adını anan herkes kötülükten uzak dursun. Sözleriyle mehürlenmiş olarak duruyor. Kötülükten sakınıp iyilik yapsın, esenliği amaçlasın, ardınca gitsin. Çünkü Rabbin gözleri, Allah inayeti doğru kişilerin üzerindedir. Kulakları onların yakarışına açıktır. Allah doğruların dualarını kabul eder. Ama Rab kötülük yapanlara karşıdır. Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir.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 Bir şey arzu ediyorsunuz ama elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz ama isteğinize erişemeyince çekişiyor ve kavga ediyorsunuz. Elde edemiyorsunuz çünkü Allah'tan dilemiyorsunuz. Dilediğiniz zamanda dileğinize kavuşamıyorsunuz. Çünkü kötü amaçla tutkularınız uğruna kullanmak için diliyorsunuz. Siz ey vefasızlar, dünya ile dostluğun Allah'a düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Dünya ile dost olmak isteyen, kendini Allah'a düşman eder. İyilikte bulunmak İyilik yapmayı ve sizde olanı başkalarıyla paylaşmayı unutmayın. Çünkü Allah bunlardan hoşnut olur. Kardeşler, sakın kimse kötülüğe kötülükle karşılık vermesin. Birbiriniz ve bütün insanlar için her zaman iyiliği amaç edinin. Size zulmedenler için iyilik dileyin, iyilik dileyin, lanet etmeyin. Sevgili kardeşim, kötüyü değil iyiyi örnek al. İyilik yapan Allah'tandır, Allah'ın rızasına uyanlardandır. Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünelim. Bunun için fırsatımız varken herkese, özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım.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 Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile kendilerini sevenleri sever. Yalnız size iyilik yapanlara iyilik yaparsanız, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile böyle yapar. Ama siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın, hiçbir karşılık beklemeden ödünç verin. Alacağınız ödül büyük olacak. İyi ağaç kötü meyve vermez.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 İyilik yaparak akılsızların bilgisizliğini susturmanızdır. Özgür insanlar olarak yaşayın ama özgürlüğünüzü kötülük yapmak için bahane etmeyin. Allah'ın kulları olarak yaşayın. Bütün insanlara saygı gösterin. İmanlı kardeşlerinizi sevin. Allah'tan korkun. Yaşamdan zevk almak ve iyi günler görmek isteyen dilini kötülükten, dudaklarını hileli sözlerden uzak tutsun. Kötülükten sakınsın ve iyilik etsin. Esenliği arayıp onun ardınca gitsin. Çünkü Rabbin gözleri, Allah'ın rahmeti ve yardımı doğru kişilerin üzerindedir. Ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, sonsuz cennet hayatında yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak, ahiret azabını çekmek üzere dirilecekler. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor, şeytanın baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Allah onunla birlikteydi. Sevginiz iki yüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın. Çünkü ister köle, ister özgür olsun, herkesin yaptığı her iyiliğin karşılığını Rab'den alacağını biliyorsunuz. Her birimiz komşusunu ruhça geliştirmek için Komşusunun iyiliğini gözeterek, Allah rızası için onu hoşnut etsin. Kendi ellerimizle çalışıp emek veriyoruz. Bize sövenlere iyilik diliyoruz. Zulmedilince sabrediyoruz. Kötülükten sakınıp iyilik yapsın. Esenliği amaçlasın ardınca gitsin. İyilik yapmakta gayretli olursanız, size kim kötülük edecek? Doğruluk uğruna acı çekseniz bile ne mutlu size. İnsanların...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 Çünkü günah işleyip dövüldüğünüzde dayanırsanız, bunda övülecek ne var? Ama iyilik edip acı çektiğinizde dayanırsanız, Allah'ı hoşnut edersiniz. Öyleyse Allah'ın mübarek ve sevgili seçilmişleri, iman etmiş kulları olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçak gönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin. İnatçılığın ve tövbesiz yüreğin yüzünden Allah'ın adil yargısının açıklanacağı gazap günü için kendine karşı gazap biriktiriyorsun. Allah, herkese yaptıklarının karşılığını verecektir. Sürekli iyilik ederek, yücelik, saygınlık, ölümsüzlük arayanlara sonsuz yaşam, cennet hayatı verecek. Bencillerin, gerçeğe uymayıp haksızlık peşinden gidenlerin üzerine ise gazap ve öfke yağdıracak. Kötülük eden herkese sıkıntı ve elem verecek. İyilik eden herkese yücelik, saygınlık, esenlik verecektir. Size gelince kardeşlerim, iyilikle dolu, her bilgiyle donanmış olduğunuzdan ben eminim. Ayrıca birbirinize öğüt verebilecek durumdasınız. Söz dinlerliğinizi herkes duydu. Bu nedenle sizin adınıza seviniyorum. İyilik konusunda bilge, kötülük konusunda deneyimsiz olmanızı isterim. Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte, doğrulukta ve gerçekte görülür. Rabbi neyin hoşnut ettiğini ayırt edin. Karanlığın meyvesiz işlerine katılmayın. Tersine onları açığa çıkarın. Karanlıktakilerin gizlice yaptıklarından söz etmek bile ayıptır. Müjdenin, Allah'ın emirlerinin uğruna tutuklu kaldığım sürece senin yerine bana hizmet etmesi için onu yanımda koymak isterdim. Ama senin onayın olmadan bir şey yapmak istemedim. Öyle ki yapacağın iyilik zorunluluktanmış gibi görünmesin, gönülden olsun. Örneğin Sara İbrahim'i ''Efendim'' diye çağırır, sözünü dinlerdi. İyilik eder, hiçbir tehditten yılmazsanız siz de Sara'nın çocukları olursunuz. Bunun için Allah'ın isteği uyarınca acı çekenler iyilik ederek canlarını güvenilir Yaradan'a emanet etsinler.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 Gerçeğin ilanında ve Allah'ın gücünde, sağ ve sol ellerimizde doğruluğun silahlarıyla kendimizi her durumda örnek gösteriyoruz. İyilik bulmak, yeryüzünde uzun ömürlü olmak için annene babana saygı göstereceksin. Vaat içeren ilk buyruk budur. Bunu sizin iyiliğiniz için söylüyorum, özgürlüğünüzü kısıtlamak için değil. İlginizi dağıtmadan, Rabbe adanmış olarak, ona yaraşır biçimde yaşamanızı istiyorum. Yafa'da İsa öğrencisi olan Tabita adında bir kadın vardı. Bu kadın her zaman iyilik yapıp yoksullara yardım ederdi. Doğru ve Allah'tan korkan, bütün Yahudi ulusunca iyiliğiyle tanınan Cornelius adında bir yüzbaşı var dediler. Riya ve gösterişten kaçınmak Doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten kaçının. Yoksa Allah'tan ödül alamazsınız. Birisine sadaka verirken, bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. İkiyüzlüler, insanların övgüsünü kazanmak için böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar karşılıklarını almışlardır. Siz sadaka verirken, sol eliniz, sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle ki, verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlice yapılanı gören Allah sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar herkes kendilerini görsün diye caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar karşılığını almışlardır. Bundan sonra İsa halka ve öğrencilerine şöyle seslendi. Size söylediklerinin tümünü yapın ve yerine getirin.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 fakat içten ölü kemikleri ve her türlü murdarlıkla doludurlar. Siz de böylece insanlara dıştan salih görünürsünüz fakat içten iki yüzlülük ve fesatla dolusunuz. Oruç tuttuğunuz zaman iki yüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Dul kadınların malını mülkünü sömüren gösteriş için uzun uzun dua eden bu kişilerin cezası daha da ağır olacaktır. İsa kendisini yemeğe çağırmış olana da şöyle dedi. Ama ziyafet verdiğin zaman, yoksulları, kötürümleri, sakatları, körleri çağır. Böylece mutlu olursun. Çünkü bunlar sana karşılık verecek durumda değildirler. Karşılığı sana, insanlar dirildiği zaman verilecektir. Sofrada oturanlardan biri bunu duyunca İsa'ya, Allah'ın egemenliğinde, Cennette yemek yiyecek olana ne mutlu, dedi. Nefsi arındırmak Hevadan, nefsin bencil tutkularından sakınmak Belliğin işleri açıktır. Bunlar cinsel ahlaksızlık, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgınca eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum. Böyle davrananlar, Allah'ın egemenliğini, cenneti, miras alamayacaklar. Allah'ın ruhunun meyvesi, rahmani olansa, sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Öyle ki yasanın, Allah'ın emirlerinin gereği benliğe göre değil Allah'ın ruhuna, Allah rızasına göre yaşayan bizlerde yerine gelsin. Benliğe uyanlar benlikle ilgili düşünürler. Benliğe dayanan düşünce ölüm, cehennem azabı, Allah'ın ruhuna, Allah rızasına dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir. Çünkü benliğe dayanan düşünce Allah'a düşmandır. Allah'ın yasasına boyun eğmez, eğemezdi.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 o zaman belliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz. Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini fuhşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü öldürün. Bunlar yüzünden Allah'ın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor. Geçmişte bunlarla iç içe yaşadığınız zaman siz de bu yollarda yürüdünüz. Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da uygunsuz söz çıkmasın. Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaratılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız. Çünkü benliğe göre yaşarsanız öleceksiniz, cehenneme gideceksiniz. Ama bedenin kötü işlerini Allah'ın ruhuyla, Allah rızası için yaşayarak öldürürseniz yaşayacaksınız, cennete gideceksiniz. Çünkü biz, benliğin denetimindeyken, günah tutkuları bedenimizin üyelerinde etkindi. Bunun sonucu olarak ölüme, cehennem azabına götüren meyveler verdik. Kendi benliğine eken, benlikten ölüm, cehennem azabı biçecektir. Allah'ın ruhuna eken, Allah'ın rızasına göre yaşayan, sonsuz yaşam biçecektir. Cenneti kazanacaktır. İyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek, mevsiminde biçeriz. Bunun için fırsatımız varken herkese, özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım. Onun, Allah'ın, yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verildi. Öyle ki, dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak yaşayasınız. İşte bu nedenle, her türlü gayreti göstererek imanınıza erdemi, erdeminize bilgiyi, bilginize öz denetimi,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 Oysa kendileri yozlaşmışlığın kölesidirler. Çünkü insan neye yenilirse onun kölesi olur. Söz dinleyen çocuklar olarak bilgisiz olduğunuz geçmiş zamandaki tutkularınıza uymayın. Sizi çağıran Allah kutsal olduğuna göre siz de her davranışınızda kutsal olun. Sevgili kardeşler, cana karşı savaşan benliğin tutkularından kaçının. Çünkü bu dünyada yabancı ve konuksunuz. İnanmayanlar arasında olumlu bir yaşam sürün. Öyle ki kötülük yapanlarmışsınız gibi size iftira etseler de iyi işlerinizi görerek Allah'ı kendilerine yaklaştığı gün yücelsinler. Gece ilerledi, gündüz yaklaştı. Bunun için karanlığın işlerini üzerimizden atıp ışığın silahlarını, manevi silahları kuşanalım.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 Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar, kendi kendilerine çok acı çektirdiler. Birçokları da onların sefaatine kapılacak. Onların yüzünden gerçeğin yoluna sövülecek. Açgözlülüklerinden ötürü uydurma sözlerle sizi sömürecekler. Onlar için çoktan beri verilmiş olan yargı gecikmez. Onları bekleyen yıkım da uyuklamaz. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine yani söz dinlemeyen insanlar da şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında belliğin isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık.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 Salih amellerde bulunmak, hayırlarda yarışmak. Kardeşler, siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlük, benlik, nefsinize uymak için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin. İnsanlara değil, Rabbe hizmet eder gibi, Allah rızası için gönülden hizmet edin. Çünkü ister köle, ister özgür olsun, herkesin yaptığı her iyiliğin karşılığını, Rab'den alacağını biliyorsunuz. Hazreti İsa Aleyhisselam. Allah rızası için bana hizmet etmek isteyen ardımdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Allah bana hizmet edeni onurlandıracaktır. Her biriniz hangi ruhsal armağanı aldıysanız bunu Allah'ın çok yönlü lütfunun iyi hizmetkarları olarak birbirinize hizmet etmekte kullanın. Konuşan Allah'ın sözlerini iletir gibi konuşsun. Başkalarına hizmet eden, Allah'ın verdiği güçle hizmet etsin. Öyle ki Allah her şeyde yüceltilsin. İsa onlara, ''Ulusların kralları kendi uluslarına egemen kesilirler. İleri gelenleri de kendilerine iyiliksever ünvanını yakıştırırlar.'' dedi. Ama siz böyle olmayacaksınız. Aranızda en büyük olan en küçük gibi olsun. Yöneten, hizmet eden gibi olsun. Yaptığınız bu hizmet, yalnız kutsalların, kendini Allah'a adamışların eksiklerini gidermekle kalmıyor, birçoklarının Allah'a şükretmesiyle de zenginleşiyorsunuz. Onlar, içlerliğinizi kanıtlayan bu hizmetten ötürü, açıkça benimsediğiniz Mesih müjdesine, Allah'ın Hazreti İsa aleyhisselama vahyine uyarak, kendileriyle ve herkesle malınızı cömertçe paylaştığınız için Allah'ı yüceltiyorlar.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 Allah'ın nazarında temiz ve kusursuz olan dindarlık kişinin öksüzlerle dulları sıkıntılı durumlarında ziyaret etmesi ve kendini dünyanın lekelemesinden korumasıdır. İsa şöyle yanıt verdi. Adamın biri Yeruşalim'den Eriha'ya inerken haydutların eline düştü. Onu soyup dövdüler, yarı ölü bırakıp gittiler. O yoldan geçen bir Samiriyeli ise adamın yanına gitti, sonra adamı kendi hayvanına bindirip hana götürdü.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 İsa daha celiledeyken, bu kadınlar onun ardından gitmiş, ona hizmet etmişlerdi. Siz de bilirsiniz ki, bu eller hem benim, hem de benimle birlikte olanların gereksinmelerini karşılamak için hizmet etmiştir. Mesih'e, Allah rızası için bu yolda hizmet eden, Allah'ı hoşnut eder, insanların da beğenisini kazanır. Bunun için Mesih İsa'ya ait, Allah rızası için Hazreti İsa Aleyhisselam'a bağlı, biri olarak Allah'a verdiğim hizmetle övünebilirim. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Gayretiniz eksilmesin. Rabbe kulluk edin. Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin. İhtiyaç içinde olan kutsallara, kendini Allah'a adamışlara yardım edin. Konuksever olmayı amaç edinin. Ama şimdi kutsallara, kendini Allah'a adamışlara bir hizmet için Yeruşalim'e gidiyorum. Çünkü Makedonya ve Ahaya'da bulunanlar, Yeruşalim'deki kutsallar arasında yoksul olanlar için yardım toplamayı uygun gördüler. Bu işi bitirip sağlanan yardımı onlara ulaştırdıktan sonra size uğrayacağım. Sonra da İspanya'ya gideceğim. Yaptığı iyiliklerle tanınmış, sıkıntıda olanlara yardım etmiş, kendini her tür iyi işe adamışsa. İmanlı bir kadının dul yakınları varsa onlara yardım etsin. İnananlar topluluğu yük altına girmesin ki, gerçekten kimsesiz olan dullara yardım edebilsin. Yoksullar her zaman aranızdadır. Dilediğiniz anda onlara yardım edebilirsiniz. Ama ben her zaman aranızda olmayacağım.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 Öyle bir iman o kimseyi kurtarabilir mi? Bir erkek ya da kız kardeş çıplak ve günlük yiyecekten yoksunken, sizden biri ona esenlikle git, ısınmanı ve doymanı dilerim derse, ama bedenin gereksindiklerini vermezse bu neye yarar? Görüyorsun, onun Hazreti İbrahim aleyhisselamın imanı eylemleriyle birlikte etkindi. İmanı eylemleriyle tamamlandı. Geçici yiyecek için değil, Sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Bunlar kendi olanaklarıyla İsa'ya ve öğrencilerine yardım ediyorlardı. Bizimkiler de kendilerini iyi işlere vermeyi öğrensinler. Böylelikle temel ihtiyaçları karşılanmış ve verimsiz bir yaşam sürmemiş olurlar. Rabbin hizmetinde, Allah yolunda çalışan Trifenayla Trifosaya selam edin. Rabbin hizmetinde çok çalışmış olan sevgili Persise selam söyleyin. Aha ya da ilk iman eden ve kendilerini kutsalların, kendini Allah'a damışların hizmetine adayan İstefanasın ev halkını bilirsiniz. Kardeşler, size yalvarırım. Bu gibilere ve onlarla birlikte çalışıp emek verenlerin hepsine bağımlı olun. Müjdeyi Allah'ın emirlerini yayma çabalarından ötürü. Bütün kiliselerce övülen bir kardeşi de onunla birlikte gönderiyoruz. Üstelik bu kardeş, Rabbi yüceltmek ve yardıma hazır olduğumuzu göstermek için yürüttüğümüz bu hayırlı hizmette yol arkadaşımız olmak üzere kiliseler tarafından seçildi. Timoteos'un değerini kanıtlamış biri olduğunu, müjdenin, Allah'ın emirlerinin yayılması için benim yanımda hizmet ettiğini bilirsiniz.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 O'nun bana ne kadar hizmet ettiğini sen de çok iyi bilirsin. Yapacağın iyilik zorunluluktanmış gibi görünmesin, gönülden olsun. Allah, emeğinizi ve kutsallara, kendini Allah'a adamışlara, hizmet etmiş olarak ve etmeye devam ederek, O'nun adına, Allah'ın rızası için gösterdiğiniz sevgiyi unutmaz. Umudunuzdan doğan tam güvenceye kavuşmanız için,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 kendi kuşağında Allah'ın amacı uyarınca, hizmet ettikten sonra gözlerini yaşama kapadı, ataları gibi gömüldü ve bedeni çürüyüp gitti. Öyle ki kutsallar, kendini Allah'a adamışlar, hizmet görevini yapmak üzere donatılsın. Allah'ın emirlerini tavsiye ederken, aynı zamanda uygulayıcısı olmak. Allah sözünü yalnız duymakla kalarak kendinizi aldatmayın. Bu sözün uygulayıcıları da olun. Mükemmel yasaya, Allah'ın emirlerine, özgürlük yasasına yakından bakan ve ona bağlı kalan, unutkan dinleyici değil de etkin uygulayıcı olan adam yaptıklarıyla mutlu olacaktır. Yasayı Allah'ın emirlerini bildikleri halde günah işleyenlerse yasayla yargılanacaklar. Çünkü Allah katında aklanacak olanlar yasayı işitenler değil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 Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, kimsenin hakkını yemeyeceksin, annene, babana saygı göstereceksin. Hazreti İsa aleyhisselam, annene, babana saygı göstereceksin. Ey çocuklar! Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu budur. İyilik bulmak, yeryüzünde uzun ömürlü olmak için, Annene babana saygı göstereceksin. Vaat içeren ilk buyruk budur. Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rabbin terbiye ve ödüyle büyütün. Musa, annene babana saygı göstereceksin. 13. Bölüm İncil'de tavsiye edilen güzel ahlak özellikleri Alçak gönüllü olmak ve kibirden sakınmak Ey gençler, hepiniz birbirinize karşı alçak gönüllülüğü kuşanın. Çünkü Allah kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllülere lütfeder. Her bakımdan alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun, sevgiyle birbirinize sabredin. Aranızda en üstün olan, ötekilerin hizmetkârı olsun. Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir.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 Aranızda büyük olmak isteyen diğerlerinin hizmetkarı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen hepinizin hizmetlisi olsun. Çünkü insanoğlu Hazreti İsa aleyhisselam bile hizmet edilmeye değil hizmet etmeye geldi. Bu sırada öğrencileri İsa'ya yaklaşıp Allah'ın egemenliğinde, ahirette en büyük kimdir diye sordular. İsa yanına küçük bir çocuk çağırdı.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 Bu küçüklerden birini bile hor görmekten sakının. Öğrenciler aralarında kimin en büyük olduğunu tartışmaya başladılar. Akıllarından geçeni bilen İsa, onlara şöyle dedi. Aranızda en küçük kimse, işte en büyük odur. Yemeğe çağrılanların baş köşeleri seçtiğini fark eden İsa, onlara şu benzetmeyi anlattı. Biri seni düğüne çağırdığı zaman baş köşeye kurulma.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 Kendi doğruluklarına güvenip başkalarına tepeden bakan bazı kişilere İsa şu benzetmeyi anlattı. Size şunu söyleyeyim. Kendini yücelten herkes alçaltılacak, kendini alçaltansa yüceltilecektir. Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin, tersine hor görülenlerle arkadaşlık edin. Bilgiçlik taslamayın, kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Mümkünse elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Allah kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllülere lütfeder. Bunun için Allah'a tabi olun. İblise karşı direnin, o da sizden kaçacaktır. Hz. İsa Aleyhisselam Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir. Bilgi insanı böbürlendirir, sevgi ise geliştirir. Bir şey bildiğini sanan henüz bilmesi gerektiği gibi bilmiyordur.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 Siz de böylece, size verilen buyrukların hepsini yerine getirdikten sonra, biz değersiz kullarız, sadece yapmamız gerekeni yaptık, deyin. Gururlanmamalarını, gelip geçici zenginliğe ümit bağlamamalarını buyur. Zevk almamız için bize her şeyi bol bol veren Allah'a ümit bağlasınlar. Kardeşlerim, aldığınız çağrıyı düşünün. Birçoğunuz insan ölçülerine göre bilge, güçlü ya da soylu kişiler değildiniz. Ne var ki, Allah bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti. Dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için, dünyanın önemsiz, soysuz, değersiz gördüklerini seçti. Öyle ki Allah'ın önünde hiç kimse övünemesin. Bunun için yazılmış olduğu gibi, övünen Allah ile övünsün. Övünmeniz yersizdir. Azıcık mayanın bütün hamuru kabarttığını bilmiyor musunuz? Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Bunun için eski mayayla, kin ve kötülük mayasıyla değil, içtenliğin ve dürüstlüğün mayasız ekmeğiyle bayram edelim. Uygun zamanda sizi yüceltmesi için kendinizi Allah'ın kudretli eli altında, Allah'ın kudreti, gücü huzurunda,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 Ama kimse beni gördüğünden ya da işittiğinden daha üstün görmesin diye övünmekten kaçınıyorum. Boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım. Aranızda bilge ve anlayışlı olan kim? Olumlu yaşayışıyla, bilgelikten doğan alçak gönüllülükle iyi eylemlerini göstersin. Ama yüreğinizde kin, kıskançlık, Bencillik varsa övünmeyin, gerçeği yatsımayın. Çünkü nerede kıskançlık, bencillik varsa orada karışıklık ve her tür kötülük vardır. Ama gökten inen, Allah rızasına uygun olan bilgelik her şeyden önce paktır, sonra barışçıldır, yumuşaktır, uysaldır. Merhamet ve iyi meyvelerle doludur. Kayırıcılığı, ikiyüzlülüğü yoktur. Cömert olmak, cimrilikten kaçınmak. Şimdiki çağda zengin olanlara gururlanmamalarını, gelip geçici zenginliğe ümit bağlamamalarını buyur. Zevk almamız için bize her şeyi bol bol veren Allah'a ümit bağlasınlar. Onlara iyilik yapmalarını, iyilikten yana zengin olmalarını, cömert ve paylaşmaya istekli olmalarını buyur. Böylelikle gerçek yaşama, cennete, kavuşmak üzere gelecek için kendilerine sağlam temel olacak bir hazine biriktirmiş olurlar. Öğüt veren öğütte bulunsun, bağışta bulunan bunu cömertçe yapsın, yöneten gayretle yönetsin, merhamet eden bunu güler yüzle yapsın. Ben de Allah rızası için malımı da kendimi de seve seve harcayacağım. Hazreti İsa Aleyhisselam Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum. Abanızı alandan mintanınızı da esirgemeyin.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 Kendileriyle ve herkesle malınızı cömertçe paylaştığınız için Allah'ı yüceltiyorlar. Bu nedenle önce yanınıza gelmeleri ve cömertçe vermeyi vaat ettiğiniz armağanları hazırlamaları için kardeşlere ricada bulunmayı gerekli gördüm. Öyle ki armağanınız cimrilik değil, cömertlik örneği olarak hazır olsun. Şunu unutmayın, az eken az biçer, çok eken çok biçer. Herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin, isteksizce ya da zorlanmış gibi değil. Çünkü Allah, sevinçle vereni sever. Her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak, her iyi işe cömerçe katkıda bulunabilmeniz için, Allah her nimeti size bol bol sağlayacak güçtedir. Büyük sıkıntılarla denendiklerinde, coşkun sevinçleri ve aşırı yoksullukları tam bir cömertliğe dönüştü. Ellerinden geldiği kadarını, hatta daha fazlasını kendi istekleriyle verdiklerine tanıklık ederim. Kutsallara, kendini Allah'a adamışlara yapılan yardıma katkıda bulunma ayrıcalığının kendilerine verilmesi için bize yalvarıp yakardılar. Varlıklı bir adamın tarlaları bol ürün verdi. Adam içinden, ''Ne yapacağım ben?'' diyordu. ''Çünkü ürünlerimi koyacak yerim yok.'' Sonra, ''Ne yapacağımı biliyorum.'' dedi. Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini kuracağım. Buğdayımın tümünü ve başka her şeyimi de oraya koyacağım. Canıma da diyeceğim ki, ey can, yıllarca yetecek kadar bol malın var. Rahatına bak, ye, iç, mutlu ol. Ama Allah ona, ey akılsız adam, canın bu gece senden isteniyor, dedi. Biriktirdiklerin kimin olacak? Kendi yararına mal biriktiren ama Allah katında zengin olmayan insanın durumu budur. Yahya onlara, iki mintanı olan birini mintanı olmayana versin. Yiyeceği olan, yiyeceği olmayanla paylaşsın.'' yanıtını verdi. Gittiğiniz her yerde Allah'ın egemenliğinin, cennet vadinin yaklaştığını duyurun. Hastaları iyileştirin, cüzdanlıları temiz kılın. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin. Kuşağınıza altın, gümüş ya da bakır para koymayın.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 herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Her gün mescitte toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp, içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Allah'ı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de, her gün yeni kurtulanları, hidayete erenleri topluluğa katıyordu. Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Allah,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 bir metelik değerinde iki bakır kuruş attı. İsa, öğrencilerini yanına çağırarak, ''Doğrusu size derim ki'' dedi. Bu yoksul dul, kutuya para atanların tümünden daha çok para attı. Çünkü ötekilerin tümü, varlıklarının bolluğundan bıraktılar. Ama bu kadın, yoksulluğundan, nesi varsa onu, tüm geçim olanağını bıraktı. Adam, ''Öğretmenim, bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum.'' dedi. Ona sevgiyle bakan İsa, bir eksiğin var dedi. Git neyin varsa sat, parasını yoksullara ver. Böylece gökte, ahirette hazinen olur. Sonra gel beni izle. İşte güvenilir söz. Bir kimse gözetmen olmayı gönülden istiyorsa, iyi bir görev arzu etmiş olur. Ancak gözetmen ayıplanacak bir yanı olmayan, ölçülü, sağduyulu, saygın, konuksever, Öğretmeye yetenekli biri olmalı. Şarap düşkünü zorba olmamalı. Uysal, kavgadan ve para sevgisinden uzak olmalı. Sonra Hz. İsa aleyhisselam onlara, dikkatli olun dedi. Her türlü açgözlülükten sakının. Çünkü insanın yaşamı malının çokluğundan ibaret değildir. Yaptığım her işte sizlere böyle emek vererek güçsüzlere yardım etmemiz ve İsa'nın vermek almaktan daha büyük mutluluktur diyen sözünü unutmamamız gerektiğini gösterdim. Allah rızası için dikkat ve teyakkuz hali. Öyleyse başkaları gibi uyumayalım. Ayık ve uyanık olalım. Çünkü uyuyanlar gece uyur. Gündüze ait olan bizlerse İman ve sevgi zırhını kuşanıp, başımıza mifer olarak kurtuluş umudunu giyerek ayık duralım. Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız iblis, kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin de aynı acıları çektiğini bilerek, imanda sarsılmadan iblise karşı direnin. Her türlü dua ve yalvarışla her zaman dua edin. Bu amaçla bütün kutsallar kendini Allah'a adamışlar için yalvarışta bulunarak tam bir Allah'a adanmışlıkla uyanık durun. Hazreti İsa aleyhisselam, burada kalın, benimle birlikte uyanık durun. Öyleyse nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin. Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil, bilgeler gibi yaşayın. Fırsatı değerlendirin, çünkü yaşadığımız günler kötüdür. Bunun için akılsız olmayın. Rabbin isteğinin ne olduğunu anlayın. Uyanık kalın, imanda dimdik durun, mert ve güçlü olun. Her şeyi sevgiyle yapın. Ahaya da ilk iman eden ve kendilerini kutsalların, Allah'ın dinine hizmetle görevlilerin, hizmetini adayan İstefanas'ın ev halkını bilirsiniz. Kardeşler, size yalvarırım. Bu gibilere ve onlarla birlikte çalışıp emek verenlerin hepsine tabi olun. Kendinize dikkat edin. Yürekleriniz sefahat, sarhoşluk ve bu yaşamın kaygılarıyla ağırlaşmasın. O gün, kıyamet günü, üzerinize bir tuzak gibi aniden inmesin. Çünkü o gün, bütün yeryüzünde yaşayan herkesin üzerine gelecektir. Her an uyanık kalın. Gerçekleşmek üzere olan bütün bu olaylardan kurtulabilmek için dua edin. Yaşantınıza dikkat edin. Kardeşiniz günah işlerse onu uyarın. Tövbe ederse bağışlayın. Günde yedi kez size karşı günah işler ve yedi kez size gelip tövbe ediyorum derse onu bağışlayın. Kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Kardeşler, size yalvarırım. Aldığınız öğretiye, Allah'ın emirlerine, Karşı gelerek ayrılıklara ve sapmalara neden olanlara dikkat edin. Onlardan sakının. Başardıklarınızı yitirmemek ve ödülünüzü eksiksiz almak için kendinize dikkat edin. Mübarek kardeşlerim, dikkatinizi açıkça benimsediğimiz inancın elçisi ve baş din adamı İsa'ya çevirin. Musa Allah'a nasıl sadık kaldıysa, İsa da kendisini görevlendirene sadıktır. Ey kardeşler! Hiçbirinizde diri, hay olan Allah'ı terk eden, kötü, imansız bir yüreğin bulunmamasına dikkat edin. Dikkat edin. Kimse Allah'ın lütfundan yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin. Bedenin ışığı gözdür. Gözün sağlamsa bütün bedeninde aydınlık olur.